Eski meme veya yenilenme cehdi. Bu dünyada fertler gibi, toplumlarda duyguları, düşünceleri, var olma cehd ve heyecanlarıyla toprağın kuvve-i imbatiyesine yaslanmış, havaya, güneşe, suya dayanmış bir tohum gibi önce filizlenmeye durur, ardından tomurcuğa, başa yürür, miadı dolunca da ama hızlı ama yavaş, sallanır, yamulur, Bağrında varlığa erdiği toprağa bir kere daha merhaba der ve kendini onun aguşuna atar. Belli sistem, belli düşünce ve belli felsefe temsilcilerinin kaderi de bundan farklı değildir. Gürül gürüldürler hayatlarının baharında, Çevrelerine güller gibi gülücükler salarlar gençliklerinde ve olgunluk çağlarında. Renk atar ve sararıp solarlar kendi hazanlarında. Kendi iç dinamiklerini iyi kullanmak suretiyle, Kimileri uzun ömürlü, kimileri de kısa, yürürler mukadder akıbetlerine. Gün dönüp de ikbalin yerini idbar alınca, Bütün hayati aktiviteler de durur. Nabızlar teklemeye başlar. Renkler hazan yemiş yapraklar gibi sararır. Hisler heyecanlar diner. Ve her yan adeta bir ölüm melodisiyle inder. Böyle bir çözülüşü bazen anil merkez hareketin güçsüzlüğüne, bazen temsilcilerin mefküresizliğine, bazen hedefe tam kilitlenememeye, bazen ruhlarda dünyeviliğin ağır basmasına, bazen de ilk günkü samimiyetin korunamamasına veririz ama kim bilir, Belki de gerçek sebep bunlardan biri, belki hepsi, belki de kudreti kahirenin esba üstü meşiyetidir. Bunlardan hangisi olursa olsun. İnsan yöneliciyi kapıya yürekten yönelmez. Gereken ciddiyet ve gayreti göstermez. Her zaman daha engin mülahazalarla bir tekamül peşinde bulunmaz, bulunamaz. Dahası, her an yeni derinliklere açılma azbi içinde olmazsa, onun için renk atma da, sararıp solma da, hatta... Çürüyüp dağılma ve kendi enkazı altında kalıp ezilme de, Kaçınılmaz olur. Evet, gözler hep zirveleri kollamalı. Kanatlar daha yukarılar deyip, Her zaman gergin bulunmalı. Himmetler ulul azmane bir çizgi takip etmelidir ki, zirvelere ulaşma, şahikalarda dolaşabilme mazhariyeti de gerçekleşebilsin. Yoksa duraklama ve çözülüp dağılma mukadder demektir. Kur'an, kendi eseri mucizesi sayılan, aydınlık çağın o güzidelerden güzide topluluğuna, müminlerin kalplerinin, Allah'ı ve O'nun tarafından indirilen hakikatleri duyarak, haşet hissedip, yumuşayıp, daha derin bir dirilişe erme vakti hala gelmedi mi? diyerek, onları çerçevesi verilmeye çalışılan böyle bir bağsübâ denmevte çağırmaktadır. Bu çağrıya uyarak mümin canlılığını korumak için her zaman, yükselip derinleşme aşkı heyecanı içinde bulunmalı. mezkuresi adına hep Yüksekleri kollamalı ve tamamiyet peşinde olmalıdır ki sıyanet görsün, devrilmesin ve yaşadığı sürece de hep taze kalabilsin. Zira her zaman taze kalabilenlerde Dehrin öldürücülüğüne karşı dirilme azmi hiçbir zaman dinmez Ve böyle biri hangi çağda yaşarsa yaşasın İslamiyeti gökten indiği günün taravetiyle duyar Gözleri hep ihsan mülahazasıyla açılır, kapanır Ne tür bir zirvede dolaşırsa dolaşsın Hiçbir şahikayı son karargah görmez. Hatta o, Gidip bir gün, Allah indindeki, Melekler nezdindeki, Baş döndüren aşkınlıklara ulaşsa dahi, Her zaman yüzü yerde, Gözleri ufuk ötesinde, Kanatları gergin ve yüksek uçma azm-ı ikdamı içinde bulunur, bulunur ve arzlılara semavilik törelerinden çeşit çeşit dersler sunar. Tabiat ve cismaniyetlerine yenik düşenlerin, onca yaşama ve hayattan Kam alma tutkularına rağmen, eskiyip partallaşmalarına karşılık, bu irade ve azim insanları, bütün bir ömür boyu dipdiri ve canlı kalmasını bilir ve her zaman değişik ölümsüzlük tavırları sergilerler. Okur ve yorumlarlar eşya ve hadiseleri, görüp değerlendirdiği gibi nebilerin, irtifadan irtifağa geçerler takılmadan arzın cazibesine ve sürtünme handikabına, Yürürler Allah'a yürüdükleri gibi ilklerin, Beklentisiz ve pazarlıksız. Doymazlar imandaki neşveye, Marifetteki hazza ve Hakk'a gönül vermedeki lezzete. Hakk'a ulaşanları duyup görme, Onları daha bir şahlandırır. Dökülüp yolda kalanları müşahede ise, Bunları daha yürekten Allah'a yönlendirir. Yönelirler ona, Gördükleri hissizler, heyecansızlar karşısında, Kulakları teşrii emirlere kapalı sağırlar, Ve tekvini emirleri okuyamayan, Bahtsızlara rastladıkça, Onların bu günleri pırıl pırıl, Talihleri aydınlık Ve akıbetleri de hep nur efşandır Her günü yeni bir diriliş faslı gibi göremeyenler Varlığı içinde bulundukları devrin büyüteçleri altında okuyup değerlendiremeyenler her gün yeni bir alem keşfediyor gibi, kendini bir kere daha derinden mütalaya almayanlar, alamayanlar. Ve insan, kainat, Allah hakkında, hemen her zaman dilimine, daha engin mülahazalarla bakamayanların, zamanla hissiyatları açısından yaşlanmaları, neşelerini yitirip bir örgünlüğe girmeleri, aşk-ı şevkleri adına bir humudet yaşayıp kıvamlarını kaybetmeleri mukadderdir. Böyleleri bir yanılgı olarak kendilerini taptaze ve dipdiri görseler de, her zaman bir tükeniş ve tiresi içinde sayılırlar. Farkına varsınlar, varmasınlar yüreklerinde yükselme azminin bulunmayışına terettüp eden bir bitişle karşı karşıyadırlar. Dahası, anlamaz bunlar irtifa kaybettiklerini, inişe geçtiklerini ve hafizen Allah gidip bir yere kapaklanacaklarını. Böyle kahreden bir durum, Fertler için olduğu kadar aynıyla toplumlar için de söz konusudur. Evet, fertler gibi toplumlar da birer rüşeym şeklinde doğar, gelişir, olgunlaşır. Hatta bazen ebediyet gamzediyor gibi bir hal alır ve müşarun bilbenan olurlar. Bazen de mebde'deki hayati dinamikler ...aynıyla değerlendirilemez, ...özden uzaklaşmalar başlar, ...kendi olarak kalmanın yanında yenilenme ve tiresi işletilemezse, ...her şey künde künde üstüne debridir. Ne renk kalır, ne desen. Hisler, heyecanlar söner her yanda hazan çağlamaya başlar ve bir muhalif rüzgarla da bütün bütün yıkılır gider. Aksine böyle bir toplum, konumunun farkında olur, durduğu yerde sağlam durur, kendi hayati dinamikleriyle münasebetlerini korur ve sürekli kendini yenileyebilirse, tabiri diğerle yırtılan, çatlayan ve kırılan yerlerini vaktinde tamir ederek, mukadder gibi görünen çözülmelerinin önünü alabilirse, bir ilahi ata olarak ömrünü uzatabilir ve yaşadığı süreyi hep bir gençlik neşvesi içinde geçirebilir. Aslında İslam müntesiplerine öylesine tazelerden taze bir ruh ve öylesine engin bir yaşama neşesi bahşetmiştir ki, bu ruhun farkında olanların ve bu neşeyi duyanların öyle kolay kolay devrilip gitmeleri söz konusu değildir. Bir mümin için iman, bütün güçlerin üstünde ilahi bir güç kaynağı, İslamiyet, insani aşkınlığın son durağı. Hak rızası da, bu sönmeyen neşenin, ve bu renk atmayan canlılığın, paha biçilmez armağanıdır. Ve bu donanım ve desteklerle bir müminin, hazana yenik düşmesi, bir sürprize kurban gitmesi, Allah'ın inayetiyle, çok uzak bir ihtimaldir cetlerimiz bu neşe ve bu Saadet duygusuyla dipdiri ve her zaman bir tekamül peşindeydiler durdukları yerde sabit Kadem ve değişme fantezisinden uzaktılar kalbi ve ruhi hayatları itibarıyla da sürekli ba'sü badel mevtler yaşıyorlardı. Her gün yeni bir duyuş, yeni bir seziş, afak ve enfüse ait yeni bir keşif ve yepyeni tahlil terkiplerle imanlarını bir kere daha derinden duyuyor, bir kere daha hak tevfikine dayanarak inançlarını yeniden inşa ediyor ve irfanlarının derinliği ölçüsünde bir aksiyon sergiliyorlardı. Her zaman Allah'ı anıp ürperiyor. Tekvini ve teşrii emirlerin mana muhteva ve özünde derinleşiyor hep yükseklerden uçuyorlardı. Onlar öyleydi, biz de böyle. Uyanmamız sur sesine bağlanmamışsa, ihtimal bir gün biz de dirilebiliriz.